1604 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ümmetine dua etmeleri ve Allah Teala'nın da ona, ümmetin hakkında seni razı edeceğiz, buyurması, Hazreti Peygamber bir gün İbrahim aleyhisselamın, Ey Rabbim, onlar, putlar, insanlardan birçoğunu saptırdılar, artık bana uyarsa o bendendir, kim de bana karşı gelirse, onun yaptıklarına karşı, şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin, İbrahim, 14 suresi 36, sözleriyle İsa aleyhisselamın, eğer onları azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan yegane galip hüküm ve hikmet sahibi olan hakikaten sensin sen, ma'ayt. 5 suresil 18, sözlerini okuduktan sonra ellerini kaldırarak, Rabbim, ümmetim, iyi bağışla, Rabbim, ümmetim, iyi bağışla, Rabbim, ümmetim, iyi bağışla, diye dua edip ağladılar. Bunun üzerine Allah Teala, Cebrail aleyhisselama, ey Cebrail, Muhammed'e git ve niçin ağladığını sor, Rabbim daha iyi bilir, buyurdu. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e gelip niçin ağladıklarını sordu ve sonra onun cevabını Allah Teala'ya iletti. O zaman Allah Teala, git ve Muhammed'e ümmeti hakkında kendisini razı edip onu asla üzmeyeceğimi söyle, buyurdu.